Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Güzel kardeşlerim Uhud bağrında 70 şehit duruyor Uhud sanki bir şehitler Geçidi gibiydi Şehitlerin önünde ise Hazreti Hamza Efendimiz vardı Şehitlerin öncüsü Şehitlerin lideri Şehitlerin komutanıydı. Uhud'da destan yazanlardandı. Ziyad bin Seken radıyallahu anh. Ensar'dan beş arkadaşıyla birlikte Uhud savaşının en çetin, en yaman zamanında Peygamber Efendimizin çevresinde pervane olmuşlardı. Gül yüzlü Peygambere, insanlığın üstadına bir şey olmasın diye Canlarını Sebil Etmiş Bir Halle Savaşıyorlardı Ziyad Radiyallahu An'ın Arkadaşları Birer Birer Şehit Düşüyordu Ziyad Bütün Gücüyle Direniyor Kılıcını Savuruyor Resulullahın Çevresine Kimseyi Yaklaştırmıyordu Savaşın Bu En Çetin Zamanında Nice Oklara Hedef Olmuştu Kılıç Darbeleri Yaraları almıştı Bedeninden kanlar sızıyor Giderek takatten düşüyor Ve yere yıkılıyordu Müşrikler Ziyad'ın bedenini Kılıçlarıyla parçalamak için Saldırdıklarında Mücahitlerden bir grup süratle geldiler Ve müşrikleri dağıttılar Peygamber Efendimiz Ziyad'ın kahramanlığı Azmini görmüştü Peygamber Efendimiz Kendisi de yaralı ve yorgun Şerefli arkadaşlarına Onu bana yaklaştırın buyurdu Yaklaştırdılar Peygamber Efendimiz Ayağını Ziyada yastık yaptılar Ziya't Yanağını Allah'ın Resulü'nün ayağına koymuş bir halde Hayata Fani dünyaya gözlerini yumacaktı Şehitler kervanına Bir yiğit daha katılıyordu Peygamberin dizinde bu dünyadan ahiret alemine yürüyordu. Ziyat takadı bitmiş, bedenindeki bin bir açığı duymaz olmuş bir halle Resulullah'ın gül yüzünü temaşa ediyordu. Gidici olduğunu biliyordu. Son dakikalarını yaşadığının farkındaydı. Ama bu bir ölüm gibi gelmiyordu. Sadece Derin bir yorgunluk hissediyordu Ellerinde ayaklarında Gücün kalmadığını fark ediyordu Derin bir uykuya gidecekmiş gibi Bir hal hissediyordu Bu ayrılıştı Gül yüzünü seyrettiği Allah'ın Resulünden ayrılıktı Ayrı düşmekti Takatsiz haliyle Doyasıya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Aydın aydınlık Gül yüzlerini nurla harmanlanmış gül cemalini seyretmek Ona her şeyi unutturmuştu Hiçbir şey bu denli güzel olamazdı Hayran hayran seyrediyordu Ve gözlerini kapıyordu Ziyad peygamber ikliminin has gülü sonsuzluk diyarına yürüyordu Sevgiliden ayrılıyordu Şehitlerin makamları cennetlerdi olur ki o gerçek şeyitti. İnsanın asıl diyarı olan cennetlere yürüyordu Sevgiliden ayrılıyordu Güzellikler diyarı cennetlere yürüyordu Sevgili olmadan cennetler anlamını bulur muydu? Cennetler gerçek cennet olabilir miydi? Medineli bir mümindi Ensardan bir mümindi Adı Sevban'dı radıyallahu anh Zaman zaman iç dünyasına ateş düşerdi İçi yanmaya başlardı Yüzü sararır solardı Bu dert onu iflah etmeyecekti Bu dert onu yiyip bitirecekti Derdi sevgiliydi Allah'ın Resulü'ydü gül yüzlü peygamberdi Medine'li mümin, Allah'ın Resulünü ileri boyutta seviyordu. Gönlünde bir özlem yankılansa, süratle peygamberine koşuyor, bir köşeye oturuyor, uzun uzun sevgiliyi seyrediyordu. Bir gün yine aynı derdini yangınıyla yanıyordu. Koşarak geldi, sevgiliyi seyrediyordu. İnsan güzeli seyretmek isterdi. Gönül güzele dizayn edilmişti. Gönüller güzele sarkardı. Hep güzele yönelirdi. Bir de güzel, ileri boyutta güzelse seyretmek hayranlığa dönüşürdü. Hayran hayran seyrederdi. Bir de güzeller güzeli ise hayranlık hayrete dönüşürdü. Medine'li mümin sevgililer sevgilisini temaşa ediyor, yüzü solgundu. İçinde yangın vardı Peygamber Efendimiz Onu görünce rahatsız mısınız? Bir hastalığın mı var ey Sevban? Yüzün neden solgun diye sordu Hazreti Sevban radıyallahu an Bir mahcubiyetin içine girdi Telaşlandı Nasıl söyleyeceğini tam kestiremedi Kesik kesik kelimelerle Ya Resulallah diyordu Gönlümde sevginiz çok büyük Ne zaman içimde sevginiz dalgalansa koşarak gelir Gül yüzünüzü temaşa ederim Ama yarın yevmi kıyamette Şayet ehli cennet olsam bile Sizin cennetteki makamınız çok yüksek olur O zaman aramıza mesafeler girer Ve ben sizi görmekten mahrum kalırım ''Cennette bile olsam sizden ayrılığı düşünüyor ve düşündükçe bu ayrılık beni perişan ediyor.'' diyordu. Peygamber Efendimiz kalbiyle bir kez daha Medine'li mümini kucaklıyordu. Dünyaları unutturacak o tatlı tebessümü belirginleşiyor ve Nisa suresinin 69. ayeti nazil oluyordu. ''Kim?'' Allah'a ve رسولüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel Arkadaştırlar buyruluyor. Ayet olduğu gibi kalbine iniyordu. Ayetler müminlere şifa idi. Medine'li müminin derdine derman oluyordu. Onu sevinç iklimlerine götürüyordu. Asıl hayatta, bitimsiz hayatta kimlerle beraber olmayacaktı? Ayet bunun cevabını veriyordu. Hakikatte muhteşem olan hayat cennetlerdeki hayattı. Her karesi mutluluğun zirvesinde olacak olan hayattı. Bu hayatta salihler, şehitler, sıddıklar, peygamberler beraber olacaklardı. Onların arkadaşlıkları ne kadar güzeldi. Şimdi Medine'li mü'min sükun buluyordu. İçinde yanan yangın yavaş yavaş sakinleşiyordu. Asıl hayatta sevgiliyle beraber olduktan sonra gayrısı önemli değildi. Koca yunusun saderdi bir başkaydı. Medine'li mü'min bu dünyada sevgiliyle beraberdi. Ama öbür alemde ayrılık olursa diye, Firak ateşlerine, ayrılık ateşlerine düşüyordu. Yunus ise, bu dünyada beraber olamamıştı. Acaba öbür alemde beraber olmak mümkün olabilir miydi? Bir ömür bu dünyada özlem içerisinde, Hasret içinde yanmak vardı. Şayet bir de, öbür alemde de firak olursa, Ayrılık olursa, Buna nasıl dayanacaktı? Buna nasıl dayansındı? Kul buna nasıl dayansındı? Koca Yunus hasretini dile getiriyordu. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, Hak nasip eylese, Görsem mi yüzünü Ya Resulallah Canım arzular seni Bir mübarek Sefer olsa da gitsem Kabe yollarında Kumlara batsam Hak nasip eylese, Bir kez düşte seyretsem Ya Resulallah Canım arzular seni Arafat dağıdır Bizim dağımız Onda kabul olur Bizim duamız Medine'de yatar peygamberimiz. Ya Resulallah canım arzular seni. Çağımızın büyük aşıklarından Yaman dede ise bu aşkı yana yakıla dile getiriyordu. Gönül huun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah, Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, Bulunmaz bir şifasın sen, Muazzam bir sehasın sen, Dilersen ruh sen, Habib-i Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek mansurun olmazsa. Firağa ağlar, vísal ağlar, ezel mesrurun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam yanar dağlar yanar bağrımda ummanlarda nem duymam alevler yağsa göklerden ve mas selsem duymam cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah ne devlettir yumup aşkınla göz Rahında can vermek Nasip olmaz mı sultanım Harem yahında can vermek Sönerken gözlerim asan olur Ahında can vermek Cemalinle ferahnak et Yandım ya Resulallah Boyun büktüm perişanım Bu derdin sende tedbiri Lebim kavrulda ateşten, döner payende tezkiri. Neden gönlüm muradeylese, eylese, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et etki yandım ya Resulallah. Yaman dede, peygamber muhabbetiyle yanmış yakılmış bir insandı. Peygamber aşıklarını biraz anlama adına insanın biraz aşktan nasip olması gerekiyordu. Ömründe kimi olursa olsun derinden sevmiş bir insan ancak peygamber aşıklarını kısmen anlama imkanını yakalayabilirdi. Yoksa aşk ikliminden hiç fayesi olmayanlara bu muhteşem haller garip bile gelebilirdi. Hatta anlamsız bile gelebilirdi. Yaman dedenin dillendirdiği halleri anlamak ne kadar zordu. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar, yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yalsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahna ketki. ''Yandım ya Resulallah'' diyordu. Aşkın ateşinde yana yana tam bir ateş topuna dönüşüyordu. Yanan çöllerde can verse dahi çölün yakıcılığını zerrece duymuyordu. Onun yangını, onun ateşi çölün bağrındaki ateşten çok daha ileri boyuttaydı. Peygamber ikliminin güzelleri, peygamber aşıklarının önünde yürüyordu. Peygamberi sevmek ne demekti? Onun şerefli arkadaşları en güzel örneklerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.